Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüler. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın. Günaydın. Bir dolap kitabı hoş geldiniz. Biz erimeden geceyi atlatmayı ve hatta açık radyoya kadar gelmeyi başardık. Ee, ee, şimdi serin bir kitapta da başlayabiliriz. Evet, Aslında önümde dört e, tane var ama. Önümde dört kitap var. Bir tanesinde e, su kaydırağından kayan bir inek <gülüyor> e, resmi görüyoruz. Sence inekler normal yaşamlarında ne yaparlar? E, su kaydırağından kaymayabilirler diye düşünüyorum. E, süt verirler güzel bir şey. Mö derler. Ee, buradaki ineğimizin arkadaşı gakka karga e, sen normal bir inek gibi tarlada dur ve trenlere bakıyormuş gibi yap diye sık <gülüyor> sık öneriyor ama e, kitabımızın kahramanı olan Mö anne'nin hiç öyle bir problemi yok o ka su kaydırandan da kayıyor salıncakta da sallanıyor kızakta kayıyor. Ee, Mö anne kitapları Pegasus yayınları tarafından e, Türkçe'ye çevrildi. E, çevirmeni İsveççeden çeviren Ali Arda. E, kitapların yazarı Yuya Wislander, e, Resimleyen de Sven Nordquist. Sven Nordquist'ten birazdan ayrıca bahsetmek lazım. O zaten hemen kendini gösteriyor aslında. Evet. Ee, anne normal bir inek aslında. Bir çiftlikte diğer ineklerle birlikte yaşıyor. Bir ahırları var ve çiftçi zaman zaman gelip onların sütlerini alıyor. Yani şu kitapların kapaklarına bakarak normal bir inek aslında dediğine inanamıyorum. Yani, yani kimlik olarak <gülüyor> bir inek. Ama tarlada diğer inekler gibi sakin sakin otlamak... Ona yetmiyor. Zaten işte sık sık tarladan çaktırmadan uzaklaştığını görüyoruz. Mesela salıncakta sallanıyor da. Ee, çok hoşuma gidiyor. Bir tane bisikleti var onun. Bisikletin evet. üstüne atlamış şeye gidonun üstüne doğru da eğilmiş <gülüyor> görünmeden çaktırmadan e, kargo ormanına doğru kaçıyor. Çünkü, Öte yandan memeleri hep süt dolu. Evet. Yani o, hani bisiklette de öyle kaydırakta da öyle. İşte normal bir inek <gülüyor> <gülüyor> aslında. Ama işte idealleri farklı. Yani e, çimenlerde tamam otluyor, e, süt veriyor falan ama içinde e, kocaman bir çocuk var e, ve özellikle çi. Çiftçinin çocuklarını çok örnek alıyor kendine. İşte e, çiftçinin çocuklarını izledim. E, göl kenarında çok güzel kaydıraktan kayıyorlardı deyip <gülüyor> e, bunu deniyor. Ya da işte e, kar yağıyor çiftliğin çiftlik arazisine. E, bütün gün pencereden çiftçinin çocuklarını izlemiş. Kızaktan, kızakla kardan işte tepeden aşağıya kayıyorlar. Çok hoşuna gidiyor. Ben de deneyeceğim diyor. E, Mö anne kitaplarının en güzel yanı. E, Mü annenin işte bu dediğim e, şekilde sürekli bir şeylere karar verip e, azimle o kararın arkasında durup bir şeyleri denemesi yapmaya çalışması e, işte kızak kaymak için çıkıyor ve e, arkadaşı gakkak karga işte sen hani ineksin kayamazsın dese bile deniyor. Çok gak da eğleniyor. Gakkak karga tam bir ebeveyn modeli değil mi? Evet. Yani, yani sen aman yapamazsın aman edemezsin şöyledir böyle, yani işte senin gücün yetmez işte senin ne bileyim şöyledir e, böyle dir, sürekli. Çok şişmansın çok büyüksün. Evet sürekli engel olan bir yapısı var ve e, hep e, kendi Mantıklı olduğunu varsaydığı şeyler evet. söylüyor aslında. Yani çok e, kesin kararları var. Ama Möanne de her seferinde e, yapmak istediği şeyin arkasında çok kararlı duruyor. Ve onu başarana kadar pes etmiyor. Çok güzel bir özellik bu. E, hatta bazen şöyle şeyler alıyor. Bazen de genel olarak kitaplarda böyle bir şablon var aslında. Möanne bir şey yapmaya karar veriyor. Gakak e, karga çıkıyor onun karşısına. Hayır yapamazsın. İşte sen bir ineksin diyor ve trene bakar gibi bakman lazım bir köşede durup diyor. <gülüyor> ee, Möannede ya e, iki tane tercih yapabiliyor ya e, kargayı dinlemeden e, karga ne kadar konuşursa konuşsun o kendi doğrultusunda gidiyor ve başarıyor ya da ve ee, kargayı aslında alttan alta teşvik edecek biçimde e, iyi doğru haklısın zaten sen de yapamazdın falan diye bir biçimde <gülüyor> ona gaza lafı, getirmek evet, bence. <gülüyor> lafı kargaya da getirip ona öyle çaktırmadan taşlar atıp e, kargayı o kadar hırslandırıyor ki bu sefer kargada müanneden daha hevesli bir biçimde girişiyor işe ve başarıyor. Belki de aslında karga da içindeki çocuğa teslim oluyor sonunda. Da diyebiliriz bilmiyorum çünkü karga evet bir ebeveyn modeli gibi davranıyor işte hani kurallar ve şeyler önyargılar peşin hükümler vesaireler üstünden konuşuyor bilmem ne ama sonunda o da aynı eğlencenin içinde yer alıyor aslında. Evet e, mesela salıncak mühendis salıncak da sağlanıyor da e, mühendisli bisikletinin e, selesine e, selesine diyorum arka tarafına bir salıncak bağlamış. Ormana gidiyor ve kargadan e, salıncak iplerini ağaca bağlamasını rica ediyor. İşte karga ne kadar itiraz ederse etsin en sonunda işte o salıncak ipleri bağlattırılıyor. E, ve sonunda müanne salıncağa binmeyi öğreniyor, eğleniyor falan. Oradan ayrılırken karga şey diyor. E, kalsın belki başka binmek isteyenler de olur. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir şey demiyor ama anlıyoruz ki o çaktırmadan gizli gizli. Binecek salınca. Aslında burada güzel bir nokta daha var. Ee, mesela su kaydırağında olan bir e, hadise. Su kaydırağından tabii inek kayınca kaydırakta da dayanamıyor bir noktada. Yamuk yumuk bir hal alıyor. O zaman da mesela e, bir tamirat yani önceden gördüğü eğlenen çocukları düşünerek inek <gülüyor> e, ne yapacağını bunu tamir etmesi gerektiğini evet. düşünüyor. Ne yapacağını buluyor ve yapıyor. Bu da çok güzel bir evet. yani bozup bırakmıyor. Aynen öyle. E, karga da bu sefer onu e, yarı yolda bırakmıyor. Karga da e, zaten böyle e, mucit bir yana yani, olan evet, bir karga bu. Bu şaka gibi bu mekanizma yani. <gülüyor> evet burada birkaç farklı e, kar şey karganın düşünce balonunu evet. görüyoruz. E, o kaydıran, yamulan kısmını nasıl düzeltebilirim diye çeşitli işte <gülüyor> vinçler getirmiş, kaldıraçlar getiriyor, pompalar getiriyor ve o güya... E, kaldır şeyi kaydıra düzelcek ama buradaki sahnelerden biri çok güzel karga yatmış işte düşünce balonunun içinde böyle makineler tasarlamış düzenekler tasarlamış Evet, mi içler. anne de karganın düşünce balonunun bulutunun içinden kafasını Topasını sokarak. <gülüyor> ona bakıyor o da bir yandan işte dertleniyor ben bunu nasıl yaptım nasıl Tabii çözerim diye. Sven ki. Keyifli evet. E, yanı. Evet e, sonunda Mö anne yine nasıl bozduysa aynen o şekilde düzeltiyor tatlıya bağlanıyor kaydırak meselesi. E, Mö anne kitapları hangileri bir de onları da sayayım. E, Mö anne kulübe yapıyor. Mö anne temizlik yapıyor. Mö anne su kaydırağından kayıyor. Kızak kayıyor. Salıncakta sallanıyor. E, ve Gakkak Kargan'ın yeni yılı. Altı tane kitap çevrildi. Ee, serinin e, toplamında başka hangi kitaplar var bilmiyorum ama e, her birinde işte Möanne'nin e, başından geçen bir e, küçük hikayeyi e, okuyoruz. E, benim en sevdiğim bunların arasında Möanne kulübe yapıyor oldu. E, burada da işte yine çocukları izliyor müanne ve bakıyor işte ormanda güzel bir şey görüyor. Kargayı hemen ...alıp işte gel sana çok güzel bir şey göstereceğim diye ormana götürüyor ve çocukları gösteriyor. Bak diyor bir ağaç ev yapmışlar. Gak e, gak karga her zamanki gibi bence çok çirkin diye <gülüyor> işin içinden çıkıyor. Tabii karga peşin hükümlü. E, sonra çocuklar gidince müanne tamam diyor ben de bir kendime kulübe yapmak istiyorum diyor. Ee, karga olmaz sen bir ineksin diyor şimdi benim dediklerimi tekrar et Ben bir ineğim inekler ağaca tırmanmazlar Kulübe yapmazlar Hadi tekrar et diye böyle allı tellkde Telkin. bulunuyor <gülüyor> Ama mühananneden şöyle bir yanıt geliyor çok kararlı ya Ben bir kulübe yapmak istiyorum <gülüyor> evet, <gülüyor> O da takılmış ve asla ondan çıkmıyor. Ondan sonra işte karga ne yaparsa yapsın müanne o koskoca inek gövdesiyle ağaca tırmanıp işte toynaklarıyla bu, tutunarak tırmanma kuyruğuyla. tırmanma sahnesi ve yani süt dolu memeleri her yere sıkışıyor bu arada yani. <gülüyor> çekici de işte benim evet. elim yok bana yardım etti. Çekici kuyruğuyla böyle kuyruğunu sarmış ağacın bir kenarından kafasıyla bakmaya çalışıp bir taraftan <gülüyor> tahtayı tutup kuyruğuyla da işte görmeden çekici sallıyor. <gülüyor> ve tabii çok başarılı olamıyor. İşte en sonunda derme çatma böyle saçma sapan bir şey yapıyor ağacın Ama sonuçta üstüne. üstünde duracak bir kulübe yapıyor evet, ağaçta Evet aynen yani. yapıyor. Kollarında böyle balkondan bakar gibi yaslıyor. <gülüyor> ee, bu sefer karga yine e, susmuyor. Bu mu yaptı. yaptığın. Ee, sonra sana güzel bir kulübe nasıl yapılırmış göstereceğim diyor. Alet çantasını alıyor. Alet çantası karganın iki katı kadar büyük <gülüyor> bir şey. Böyle ba Baret mi o? Kafasında da baret, kasket ya da baret ha. gibi bir şey var. E, ağaçta da başka kuşlar var Oturmuşlar hepsi onları izliyorlar Ne yapıyor bunlar diye İşte karga başlıyor çalışmaya e, Buradaki sahne çok güzel Dört e, tane kafası var Dört yöne evet. doğru o anki hareketini görüyoruz Böyle Her tarafından kanatlar Ve her kanadın ucundan bir alet Sallanıyor testereler Çekiçler işte matkaplar En sonunda Bu kitaplardaki en sevdiğim sahneye geliyoruz Kocaman bir ağaç ağacın üstü dev gibi bir ağaç evle kaplı ve ağaç evin her bir köşesinde kargayı görüyoruz. Bir sürü karga. Bütün o evin yapım aşamalarını tek bir seferde gösteriyor bize. En sonunda yapıyor ve gidiyor. Evime gidiyorum ha, işte. diyor. <gülüyor> karga için sadece bunu yapıp başarmak önemli. Ondan sonra evine gidiyor. Ve anne de kendi ağaç evine çıkıp onu da Süslemiş işte bir köşesini örtü yaymış, üstüne bir saksı çiçek koymuş, ayna asmış, perde hey asmış, ee, balkon gibi böyle küçük, teras gibi bir yer tasarlamış. Ee, sonunda ormanda işte karganın yaptığı diğer eve bakarak eğer korkarsanız eğri çakmaktan birkaç çiviyi bitiremezsiniz hiçbir işi diye... Gün batımında evinde <gülüyor> huzurlu oturduğunu görüyoruz. Şimdi sen o mesajı okuyunca e, aslında şöyle bir e, yorum geldi aklıma. Acaba bunlar Lafontaine'nin çok daha eğlenceli düzgün anlatılmış e, Çağdaş versiyonları gibi midir? Öyle bakabilir miyiz diye. Çünkü hani bir de ders sayılmaz o tabi ama hani bir özlü sözle bitiyor filan. Hepsinde yok özlü söz ama ara ara. Evet, var. E, böyle annenin aklından geçen düşünceleri belki öyle bir. ...çerçevelemişler. Onun tabii bir de felsefesini ortaya koydu aslında. Müanne anne salıncakta sallanıyor bölümünde bütün dünya görüşünü ortaya koyduğu bir laf var. Hangisi? O da şöyle, möhöy möhöy diye düşündü. Bu dünyaya inek olarak geldik diye mecbur değil trene bakar gibi bakıp geviş getirmeye. <gülüyor> <gülüyor> Kargaya atmış. <Evet>, Taşını... Evet. <gülüyor> Ee, Mö annenin e, çizerinden de bahsedeyim biraz. Sven Nordkist demiştik e, programın başında. Sven Nordkist'ten daha önce e, bahsetmiştik. Çiftçi Petson ve kedisi Findus'un Findus maceralarını anlatmıştık. Dinozor Çocuk'tan birkaç cildi yayınlandı. Onlar da Ali Arda çevirisiydi. Evet, Ali İsveççeden çevirdiği kitaplar. Sven Nordkist zaten İsveç'te ve başka pek çok ülkede de çok ünlü bir ilüstratör ve çocuk kitapları yazarı. Aslında mimarlık eğitimi almış bildiğim kadarıyla ama ilustrasyonlar yapıyor ve o mimari ...becerisi mi diyeyim, mimari gözü mü diyeyim. O yüzden çok panoramik ve çarpıcı geniş sahneler yapabiliyor. Çok da ayrıntıya giriyor. Sürekli bir sürü seviyor. hikaye gizliyor resimlerini. Evet, Petson ve Findus'ta da vardı. Bu kitaplarda da var. Bir olayı eş zamanlı olarak, yani bir olayı değil de... ...devam eden hareketleri tek bir sahne içinde es Eş zamanlı, Eş zamanlı olarak zamanlı olarak gösteriyor. İşte o karganın ev yaptığı sahnede olduğu gibi, o inanılmaz bir hareket katıyor resmi. Çok eğlenceli. Ne tarafına baksam diye böyle bir anda kalı kalı veriyorsun o sayfada. Burada da karga da özellikle çok sık kullanmış bu hareketliliği. Yine Sven Nordin kendi diğer kitaplarında daha sık rastladığımız bir şey burada zaman zaman karşımıza çıkıyor işte sahnelerin sağında solunda çeşitli yerlerinde ee, komik yaratıklar hayvanlar işte olayın dışında kalmış ama ara ara böyle izleyici olarak içeri girip işte mesela müvana kaydıraktan atladığında işte sudan bir kurbağanın fırlaması ya da sağda solda komik yaratıklar evet. kuşlar böyle bir köşeden onları izliyor seyircileri oluyor e, böylece hani Öykü bir yana resimlerle de uzun uzun vakit geçirmemizi sağlıyor bu kitaplar. O yüzden e, bakması çok eğlenceli. Çok keyifli kitaplar. Zaten adı Mö Anne olan bir dizinin hani değil mi? Yani çok fazla şansı yoktu eğlenceli olmamak evet. gibi. <gülüyor> e, şimdi e, bizi arayacak ilk dinleyicimize e, Mö Anne e, kitaplarından bir tanesini armağan edeceğiz. E, telefon numaramızı söyleyelim hemen. E, bu arada yayın evini söylemiş miydik? Pegasus yayınlarından. Pegasus yayınlarından çıktı evet. E, Yuya Wilslander'in yazdığı Sven Nordkist'in e, resimlediği ve Ali Arda'nın çevirdiği Mö Anne kitaplarından e, bir tanesini e, bir iz, dinleyicimize armağan edeceğiz. 0212 343 4040. Şarkı da Ayseys'ten geliyor yine. Sus yayınlarından çıkan Mö Anne kitaplarından bir tanesini dinleyicimiz Nimet Özdemir kazandı. Yayından sonra telefonla görüşeceğiz kendisiyle. Şimdi ben biraz yaş grubunu büyüteceğim. 12 artı gibi diyebilirim. Tudem yayınlarından çıkmıştı Tane Zaman. Ulus adlı bir kitap. Terry Pratchett'ın yazdığı bir kitap. Kitabın çevirmeni de Niran Elçi. Ben Perçet'i çok yakın zamanda e, keşfettim. E, biraz geç kalmışım aslında. Ama olsun çok güzel bir keşif oldu. Heyecanlı heyecanlı hemen okuyorum. Daha bundan önce de bir birdolapkitap.com'da e, yine kitabın bir kitabı hakkında yazdık. Muhteşem Morris ve Değişmiş Fareleri. Hmm, diye... Evet sen o ara çok bahsediyordun Aa, o çok kitaptan. Çok güzel. Yani o kitap da çok güzel. Bu da çok güzel. E, ve... Çok çarpıcı ya. İki kitapta da ortak çok özellik var. E, yapısal özelliklerden bahsediyorum. O da beni ayrıca heyecanlandırdı. Yani yazarı öyle izlemek de çok güzel. Ulus'tan bahsedeyim hemen. Ulus e, iki ayrı mekanda başlıyor. E, önce işte e, nasıl diyelim. E, herhalde viktoryen dönemin sonlarına doğru böyle işte İngiliz olduklarını anladığımız hani Büyük Britanya vesaire gemiciler vesaire var işte böyle bir takım devlet adamları var bilmem ne onlar başlıyor. İşte bir meseleleri var o da işte kral ölmüş yeni kralın hemen krallığını işte ilan edilmesi gerekiyor onun belli kuralları varmış onların yerine getirilmesi gerekiyor filan dolayısıyla işte gemiler yola çıkıyor onu çünkü kral olan kişi yeni kral olan kişi işte Pasifik'te bir yere vali olarak gönderilmiş hani onu ulaşmaları hı hı. ve tekrar anavatana götürmeleri gerekiyor ki vesaire bu arada Pasifik'te takım adalardan birinde ee, Mo adlı bir çocuğun erginlenme e, sınavından geçişine şahit oluyoruz. İşte kendi yaşadıkları adanın uzağındaki bir adada Oğlanlar Adası'nda tek başına 30 gün geçirmesi gerekiyor hı hı. ve o 30 günün sonunda tek başına e, evine dönmesi gerekiyor. Eğer dönemezse gelip alıyorlar ve o zaman asla erkekliğini tamamlamış olmuyor. Hı hı. E, erkekliği tamam, ya yani erkekliğe ulaşamamış oluyor. Hı hı. Oğlanlıktan çıkamamış oluyor tabi bu da tercih edilen bir şey değildir özellikle kabile yaşantısında hani bu tip hı hı. ritüeller fazlasıyla önemli işte döndüğü zaman ona dövmeleri yapılacak hani bu kutsalla ilişkisini sürdürebilsin diye artık o geçiş töreninin tamamlandığı ortaya çıksın erkekliği ilan edilsin diye işte sünnet olacak vesaire o da buna hazırlanıyor o arada işte kendine bir kano yapıyor orada bilmem diye. çünkü bir alet malet yok götürüp adaya bırakıyorlar. Hı hı. Ondan sonra o kendi başına geri dönecek ama hani bir takım yardımlar var vesaire. Robinson Neyse. gibi bir tür. Eh yani aslında o onun kendi bildiği mekan sadece insanlarından hı hı. uzakta bunu başarmış oluyor. Yani Robinson'dan aslında farklı çünkü evet, hani doğru. o kendi bilmediği bir ortama düşüyordu. Derken işte bu çocukcağız bu 30 günü tamamlıyor mu dönerken bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyor tam yola çıktığı sırada. Çünkü böyle önce bir kuşlar havalanıyor falan sonra bir titreme bir şeyler oluyor. Derken böyle bu hani alıyor kanosunu yaptığı kanoyla açılıyor. Ve bir bakıyor devasa bir dalga geliyor. Yani tsunami geliyor. Ve hı hı. E, süpürüp geçiyor. E, o evine ulaştığı sırada e, ulaşıyor ve e, görüyor ki. E, yani darmadağın olmuş. Bütün adaları e, süpürüp geçmiş dev dalga. E, ve o arada tam da Mo'nun adasına bir gemiyi sürüklemiş. Yani gemiyi sürüklemiş diyorum ama yani gemiyi fırlatmış bir dart oku gibi hı hı. E, adadaki ormanın ortasına saplamış. E, o gemide de işte vali olarak Aha, atanan az önce yeni söylediğin gemi kralın kızı var. Hı. E, yani o şimdi kralı aramaya giden gemiden önce yola çıkan gemi bu. Hı hı. E, kızı babasının yanına götüren gemi. E, yani aslında. Hani kronoloji biraz karıştırarak anlattım ama... ...çok da ayrıntıya girmemeye çalışıyorum... ...çünkü çok keyifli bir kitap... Ee, ...neyse en nihayetinde bu adada... ...bir bakıyor mu... ...bütün ulus deniyor oraya... Hı hı. ...orada yaşayan insanlara... ...o adaya ulus deniyor... Ee, ...o bölgedeki en büyük ada... <gülüyor> ...ve hani üzerinde en çok toprak olan... ...üzerinde en çok ağaç yetişmiş olan... ...üzerinde en çok hayvan... ...işte domuzlar, çeşitli kuşlar vesaire var. ...vahşi hayvanlar yok... Hı hı. ...yengeçler vesaireler var... Mesela e, Oktopus Arbori var. Hmm. Oktopus Arbori <gülüyor> ağaca tırmanabilen bir ahtapot türü. Neyse yani kitap aslında hafif böyle bir fantastikmiş gibi yapıyor. Ama bir yandan işte bildiğim Pasifikler'deki adalarda geçiyor. Normal gemiler var, normal insanlar var falan. Neyse e, Mo işte e, ulustaki insanlardan e, geriye kalan, geriye kalan derken cesetlerden bahsediyorum. Dalganın süpürüp götürmediği e, cesetleri alıp. O töreni gerçekleştiriyor ve... Herkes ölmüş mü? Evet. O bayağı büyük bir yıkım. Tabii yani bayağı büyük bir yıkım olmuş. Onlar işte Yunus oluyorlarmış bu arada öldükleri zaman denize bırakılıyorlar. Bir akıntı var Hı -hı. o akıntıya bırakılıyorlar ve Yunus olarak e, tekrar doğana kadar bekliyorlar denizde. Buna inanıyor Hı -hı. E, bu halk. E, o da o, o töreni gerçekleştiriyor tek başına ama tabii artık kendinde değil vesaire. Neyse bu arada kız da o adada. Yani bir tek kız kalmış hayatta da Hı -hı. orada da gemiden de. Dolayısıyla onunla tanışıyorlar. Şimdi burada aslında bütün mesele başlıyor. Ben sadece kitabın girişini anlattım buraya kadar. Bayağı bundan sonra neler olacak kim bilir ya çok, çok meraklandım. Çok enteresan. Şimdi kız işte nasıl diyelim hani adına medeniyet deniyor ve işte bu tip adalarda vesairelerde yaşayan insanlara da çok büyük bir hata ve nasıl diyelim... Yani kötü bir hata diyelim. E, sonucu ilkel deniyor ya hani hı hı. tırnak içinde. Halbuki yaban yani bu insanlar. İşte o kentli vesaireli o insanla yaban insanın karşılaşması. Zaten bir bu durum var. Biz yaban diyoruz ona tabii kendi hı hı. açımızdan bakarak. Bir bu durum var. Bu başlıyor önce. E, tabii orada ahlak meseleleri. Çünkü viktoryen dönemin sonu gibi mesela kızın korsesi var doğal olarak falan. Hani e, üstelik çay saati düzenlemeye çalışıyor hala kendi kendine. O da hani bir yandan kendini yani psikolojisini... Sağlam şey, tutmaya çalışıyor. Kalmaya hayatta kalmaya çalışıyor. Yani Mo gibi. O da, Mo da bir travma geçiriyor. O da bir travma geçiriyor. Neyse bu arada Mo e, kafasında bir takım sesler duyuyor. Bunlar dedeler. Atalar yani. Hı. E, diyorlar ki şimdi herkes ölmüş ya. Ulusa kim göz kulak olacak? Bizim biramız nerede? Filan diye bağırıyorlar kafasının içine. <gülüyor> Çünkü onlara işte libasyon yapılıyor. Bira adanıyor Hı -hı. onlara vesaire. Onların bir yeri var. Kimsenin giremediği bir mağara. Sadece işte dede olma hakkı kazanmış savaşçıların cesedinin mumyalanıp konduğu bir yer. Hani... Belki ömründe bir kere görüyorsun açıldığını filan. Ee, i̇şte o dedeler buna bir sürü sorumluluk yüklüyor. Yani ulus ne olacak şimdi kim yapacak. O bütün bunları üstleniyor. Bu arada tanrı çıpaları diye e, bir takım taşlar var. Beyaz böyle o adada olmayan aslında taşlar bunlar. E, fakat var üstü böyle e, kakmalar var üstünde vesaire. Çok ilginç şey var. Çok Gitarın acayip içinde. şey var. Ve o taşlar kaybolmuş. Dedeler tutturuyor. çip. Tanrı çıpaları nerede taşları yerine koyuyor. Taşları yerine koyuyor. Sürekli onun kafasının içinde. Ve Mo bu noktada. İşte Pratchett'in en önemli özelliği olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz bir ortam hazırlıyor bize. Biz o ortamın doğallığı içinde sorgulamaya başlıyoruz. Bu e, biraz önce söz ettiğim kitapta da vardı. Muhteşem Moris ve Değişmiş Farelerinde de vardı o sorgulama. E, mutlaka karakterler ya da bir karakter bir sürü sorgulamaya girişiyor. Burada Mo artık e, şimdi tabulara, tabuları olan kabile yaşantısından hı hı. geliyor. Yani... Bizim gibi tabular var hani o tabular çok gelişiyor din oluyor vesaire bu tabuları sorgulamaya başlıyor tanrıları sorgulamaya başlıyor varoluşu sorgulamaya başlıyor giderek derinleşiyor e bu arada işte bizim medeniyet dediğimiz şeyle karşılaşmış oluyor ama bu arada diğer adalarda hayatta kalanlar gelmeye başlıyor bir şef lazım ama bu daha e, erkeklik törenini tamamlamış değil dövmeleri yapılmamış dolayısıyla aslında kayıp bir ruh sayılabilir. Bir mavi yengeç örneği var mesela. Mavi yengeç senede bir kere kabuğunu değiştirmiş hı hı. O arada çok savunmasız savunması olurmuş. Çünkü bir kabuktan çıkıp yeni bir kabuğa gir, girmesi gerekirmiş. O tam o arada işte diğer kabuğa ama girememiş. Dolayısıyla şey. ruhsuz kayıp işte bir rahip geliyor mesela. <gülüyor> iblis çocuk diyor ona falan. Ee, ama öte yandan rahibin de aslında tam olarak inanmadığını söyledi şeylere. Ama rahibin inanmaya inandığını. Hı hı. Yani rahibin derdi inanmak. Ne, yani bahsedilen tanrılar da onun inancının ritüelleri. Hani onları yerine getirmesi lazım ki inanmaya inanabilsin. Buna devam edelim. Yani müthiş yerlere evet, gidiyor. Evet. Ee, müthiş sorgulamalara e, götürüyor kitap bizim. Kitabın arkasında zaten e, bir, bir eşsiz taşlamalarla dolu bir macera diye tanımlamış. Evet. Yani gerçekten şimdi sen anlatınca <gülüyor> yani normal bir çocuk kitabından çok daha derin. E işte çok fazla şey barındıran bir romanmış. Ve birçok bir konuda çok güzel kapı açan birçok şeyi yani bir sürü soru sormamıza neden olan bir kitap. Tabi o da sorular soruyor ve kendi gerçekliği içinde bir takım yanıtlar buluyor ya da bulamıyor. Ama o kendi gerçekliği içindeki düşünce sürecine şahit oluyor. işte Mo'nun da işte karşısında kızın da çevrelerindeki diğer insanların vesairelerinde. E ve bu sorgulama süreci bence tam da aradığımız şey. Aslında hı hı. Ee, yani hani şimdi kitabı 12 artı diyorum oradaki artıyı çok ciddiye almak lazım bence hı hı. yani bu kitabı yetişkinlere de şiddetle öneriyorum hı hı. Ee, çocuklara da zaten öneriyorum 12 artı dememin nedeni de yani işte kitabın bu düşünsel ağırlığı vesaire hani orada çok kaybolmadan okumak için herhalde hı hı. belli bir şey gerekiyor yoksa çok eğlenceli böyle mesela evet şiddet var içinde bir parça ama böyle çok ağır sert bir şiddet falan yok. Yani işte e, bir korsan diyelim, isyancı bir gemiciyle Mo'nun e, karşı karşıya gelip dövüşmesi gerekiyor. İşte köpek balıkları var. Mesela yelken kanatlı köpek balıkları. <gülüyor> Neyse. E, bu arada. Şunu anlıyoruz kitabın sonunda. Aslında bunu söylemeyeyim ben ya. Söyleme. Yok söylemeyeyim Evet yani sonunda. ben de çok merak ettim. Şimdi e, okumak istiyorum bir an önce. E, merak edenler de olmuştur zaten. E, sonunu söyleme. ya da Söylemeyeyim. Daha fazla ee, ayrıntı vermeliyim. Ama kitabın adını tekrar hatırlatayım. Evet. Tudem yayınlarından çıktı. Teri Pratya tarafından yazılmış Ulus adlı kitap. Şiddetle öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, o, o halde bu haftalık bu kadar. Gelecek tamam. hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.